852, numaralı konu, Hazreti Ömer ve Osman'ın Müslümanlara, emri bil maruf ve neha anil münker, iyi emretmeleri, evet, Hazreti Ömer bir gün insanlara, sefih ve edepsiz bir kimsenin onun bunun namuslarına dil uzattığını gördüğünüzde sizi, onu engellemeye çalışmaktan alıkoyan şey nedir, diye sordu, biz onun dilinden korkuyoruz, dediler, o zaman Hazreti Ömer şöyle buyurdu, ona engel olmaya çalışmanız sizlere en azından bir şehit sevabı kazandırır, Hazreti Osman şöyle,